Varşova iklim zirvesinden. Evet, Flash haber iklim zirvesinden. Sivil toplum terk etti iklim zirvesini ve "Bizde daha fazla kaybedecek vaktimiz yok." dedi. Ve biz dönüp kendi komünitelerimizde, kendi toplumumuzda ...seferber ederiz halkı... ...sizle çok daha vaktimizi iyi kullanmış olacak... ...dedi. Merhaba... ...Ünit. Senden Merhaba. aldık... ...senden aldık ilk haberi... ...çok da ilginç bir gelişme bu doğrusu... Evet bir, evet ...bir kere daha özetler misiniz... ...saat iki buçukta girdiğimizde... ...konuştuk... ...bana en çok da ilginç gelen... ...noktalardan bir tanesi... ...mesela normalde yeşil kuruluşlarda olmayan arasında yer almayan uluslararası sendikalar konfederasyonunun da tam katılımıyla bu walkout denen şeyde bulunmaları terk etmeleri çok önemli göründü bana. Evet doğru. Hatta e, bu e, açıklamayı yapan sözcüsü yani bu grupların sözcüsü sözcülüğünü Oxfam International yani bir insani yardım örgütü aslında Oxfam onun sözcüsü e, başkanı daha doğrusu yaptı. Onun dışında da işte Friends of Earth International dünya dostları WWF Greenpeace gibi hani bildiğiniz bütün büyük çevre örgütleri ayrıca özellikle güneyin yani gelişmekte olan ülkelerden gelen iklim ve çevre örgütleriyle action ActionAid gibi çeşitli insani yardım örgütleri bu terk edenler arasında çok önemli bir gelişme bu çünkü bir kere ilk kere Bir şey oluyor Daha önceki zirvelerin hiçbirinde bu kadar büyük bir tepki, bu kadar büyük bir protesto hareketi olmamıştı. Ee, biz e, basın açıklamasından sonra terk ederken e, bu civil toplum delegeleri e, çıkışa kadar da takip ettik. E, ben bazılarıyla konuştum da yolda. E, hepsinin ortak söylediği şey e, bunun çok büyük bir e, hayal kırıklığı olduğu ve e, dünya hükümetlerinin e, meselenin ciddiyetinin hiçbir şekilde farkında olmadıkları Dolayısıyla kendilerinin e, limada geri dönmek üzere yani gelecek sene teriyle yapılacak olan e, zirvede geri dönmek çok daha güçlü bir şekilde geri dönmek üzere gittikleri. Yani biz zirveleri bırakmıyoruz. Bu mekanizmayı bırakmıyoruz. E, gelecek sene çok daha güçlü bir şekilde önce Ama o zamana kadar da kendi ülkemizde insanları mobilize etmeye ve hükümetlerimiz üzerinde baskı kurmaya e, devam edeceğiz dediler. E, Kuminaydu. Bu e, basın açılaması sırasında Greenpeace International direktörü e, çok, aslında orada konuşanlar için en ağır lafı etti ve dedi ki Hükümetler iklim değişikliği politikalarına ve mücadelesine ihanet içinde burada dedi Ve biz de bu ihaneti ortaya koyup e, terk ediyoruz dedi Evet ve dünkü konuşmasında da zaten e, asıl e, hooligan diye suçlanıyordu Greenpeace üyeleri ki bugün e, onu da <gülüyor> mutlulukla bildirelim Gizem Akhan'da e, serbest kefaletle serbest evet. bırakılanlar arasındaydı Greenpeace'in e, artık warrior şeyi e, Arctic Sunrise Arctic evet. Sunrise'in aşçısı da aynı zamanda evet. evet. evet. Ve şimdi Cuninaydu kendisi de dün demokrasi nale acele gelir gelmez verdiği demeçte de asıl holdingler, gerçek holdingler bu CEO'lar ve dünya fosil e, yakıt endüstrisinin diğer liderleri bunu kabul edemiyorlar. Ama de, değişmek zorunda olduklarını kabul edemiyorlar demişti. Ama Oxfam'ın sen göndermişsin e, basın toplantısında Oxfam yaptığı, yaptı? Evet. E, orada da şok içinde olduk yani olduklarını, şok içinde olduklarını söylüyorlardı ve kabul etmiyorlar bu tavırları değil mi? Evet yani e, şimdi burada basın açıklaması yapıldıktan sonra çok geniş bir basın ordusu tarafından izlendi. Onu da ekleyeyim. E, tabii bu ne kadar yansıyacak e, dünya medyasında bilmiyorum ama çok geniş bir katılımla izlendi ve ardından da bütün o e, ana e, toplantının devam ettiği ana solunun önündeki koridordan yürüyerek aslında bütün e, stadyumun e, tamamını bir anlamda kat ederek dışarı çıktılar ve e, yani saymadım tabii ama e, do, toplam Üzerlerinde bu tişörtlerle ve e, küçük banners şeyler taşıyarak, dövizler taşıyarak e, işte onlar konuşuyor biz ediyoruz yazılı. Dövizler taşıyarak çıkan aktivist ya da sivil toplum delegesi sayısı en az en az 200-300 civarında. Öyle yani. Hmm. Evet. E, evet, yani yüzlerce insan çıktı. Öyle sembolik bir çıkış değildi. E, yüzlerce insan aynı anda tek sıra halinde bazı yerlerde bazı yerlerde üç sıra halinde yürüyerek E, ...teker teker kartlarını okutup çıktılar. E, aslında bu şöyle de bir... ...sivili tarihçilik yanı var bunun. Biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler... ...2010'dan bu yana çok... ...hatta 2009'dan, Copenhagen'ın... ...bitiminden bu yana çok sert bir... ...güvenlik e, şeyi uyguluyor. E, yapılan en ufak bir... E, ...izinsiz gösteride... ...sivili e, toplum devletlerini dışarı atıyor. Hatta 5 yıl tekrar bu şeylere girmesini... ...yasaklıyor. Biraz e, buna... ...karşı da bir tepkiydi aslında... Yani kendilerini attırmak yerine bu sefer HİTOP'un dergeleri gönüllü olarak çıktılar. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler tarafından hem büyük bir eylem oldu hem de Birleşmiş Milletler tarafından atılarak kendi güçlerini de zayıflatmamış oldular. Bir anlamda Birleşmiş Milletler'in bu son derece antidemokratik ve baskıcı şeyini de teşhir etmiş oldular bence. Bu anlamda da çok başarılı ve iyi düşünülmüş bir eylem olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle... Dikendik, evet tüylerimiz dikendik. Evet. Yani bunu yakalamış olmak bizim için de ben hemen de bizim için de çok heyecan vericiydi doğrusu. Ben hemen senden gelen haberle hatta yolladığın sesleri de dinledim. Oxfam'ın bütün konuştuğun iklim aktivistleri de son derece kararlı. Yani biz buraya döneceğiz ama önce burada kaybedecek vaktimiz yok artık. Gidelim. Kendi işimizi yapalım dediler ve çok başarılı olduğu görülüyor yani. Oxfam'ın açıklaması da gayet çarpıcı. Bakalım bu Christiana Figueres gibi oldukça dün mesela Amy Goodman'ın sorularına da biraz küstahça da cevap veren. Ve evet, evet. hak edilmemiş evet. bir şeyi yap, e, hak edilmese olmazdı filan siz ne zannediyorsunuz gibilerden bir konuşma yapmıştı şimdi bakalım ne evet. yapacaklar merakla evet. bu, bunun burada nasıl bir dalgalanma yaratacağını da aslında ben merak ediyorum kapanış oturumu olacak akşam saatlerinde orada bakalım e, bu konuyu gündeme getirecek kim mi özellikle Filipinlerin e, ya da benzeri ülkelerin gündeme getireceğini ben tahmin ediyorum E, sivil toplumun bu şeyini çünkü aslında sivil toplum e, bir anlamda ref çekmiş oldu. Çünkü e, sivil toplumun katılmadığı ya da temsil edilmediği bir zirvenin meşruiyeti de ortadan kalkıyor. Yani şu anda dünden beri yapılan bütün o e, temcit pilavı gibi aynı şeyleri söyledikleri konuşmaların özetinde piyasa mekanizmalarını nasıl burada daha fazla baskın hale getirildiğinden başka bir şey maalesef yok. Yani evet. özellikle Avrupa Birliği, İsviçre... E, Meksika, Güney Kore gibi ülkeler yaptıkları konuşmalarda e, tamamen e, böyle şey oynuyorlar yani iyi niyetli iklim savaşçısını oynuyorlar ama bütün yaptıkları konuşmaların özü yeni market şey e, yeni piyasa mekanizmaları dedikleri şeyleri üzerine dönüyor. Yani müthiş bir ikiyüzlülük var ama e, bu teşhir etti bunu aynı zamanda ve çıkarttı. önümüzdeki yıl e, çok daha bence e, güçlü bir şekilde olacak ve benim asıl beklentim Paris'te yani sivil toplum burayı terk etmiyor. Aktivistler burayı terk etmiyor ama iklim hareketi de kendine gelecek ve Paris'e Kadar çok daha güçlü bir hale Gelecek düşünüyorum umutluyum yani Evet evet çok güzel Çok teşekkür ederiz Rümi Çahin Nasılsa evet. görüşeceğiz Görüşmek üzere Hoşçakalın. Varşova İklim Zirvesi'nden